They are itching It's so very Such a pretty one I see you've gone and changed your name again And just when I climbed this whole mountain Meryem, o gün geldi işte. Gerçekten çok yaşlandık ikimiz de ve bedenlerimiz artık dökülüyor. Ve sanıyorum ki çok yakın bir zaman içinde ben de senin peşinden geleceğim. Senin o kadar bir adım arkandayım ki elini uzatsan elime diyebilirsin. Biliyorsun ki seni her zaman güzelliğin ve aklın için sevdim. Ama artık bundan bahsetmeye gerek yok. Şimdi sana çok iyi bir yolculuk dilemek istiyorum. Elveda eski dostum. Sonsuz aşkım seni bir yerlerde yeniden görmek üzere. Evet, programlarımızı karıştırmadık. Zamanlar değişirken Bob Dylan'ın 50 yıllık müzik serüveninin peşindeyiz. Ama bu hafta içinde Leonard Cohen'in en güzel şarkılarından bir tanesini yazmış olduğu kendisi için... Ee, Solon Marien'i yazmış olduğu Marien Ilan e, 81 yaşında lösemiden hayatını kaybetti e, kaybetmesini hayatını kaybetmesine bir gün kala bu beklenen durum Cohen'e iletildiği zaman kohende e, hemen 2 saat içinde bu sizlere okumaya çalıştığım küçük mektubu yazdı e, mektupta e, Merian Bilincini kaybetmeden birkaç saat önce kendisine okundu. kendisinde de çok memnuniyet duyduğu biliniyor. Sonra da vefat etti. Biz de bir geri dönelim. Ee, geriye bakalım bunları analım istedik. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Ben Mahir Ilgaz. Ben de Güven Güzeldere. Evet böyle... <gülüyor> Ne diyelim bir bir kaybın ardından biraz üzüntülü bir giriş oldu ama e, aynı yani. zamanda da bitir nasıl çeviriyoruz onu Türkçeye bitir böyle hem acı tatlı yani Oo. böyle adamın şey ingesti hoş i̇şte, soslar gibi <gülüyor> acı tatlı bir programın ağırlığı geçelim bu anı. Neyse adamın hani işte bir zamanlar ki İlhamka İlham Perisine hemen mektup yazması, hoş, de i̇şte kadıncağız ölmeden önce onu okunmuş olması, tepki vermiş olması. Hoş öyle yani sonuçta ölüm hayatın bir gerçeği, hayatın anlam katan şeyi belki. Ve dolayısıyla e... her zaman zerafet içinde yaşanıp zerafet içinde bite bitemeyebiliyor. Hatta Hatta bu ona örnek zaman, olmuş. Bu evet bu ona iyi bir örnek olmuş. Ee, üstelik Bob Dylan'ın e, Leonard Cohen'i le, e, ara sıra yollarının kesiştiğini biliyoruz. Bunu hem e, Çatlaktan Tuzun Işık programını yaparken e, Dylan'dan bahsederek hem de bu programı yaparken ara sıra Cohen'dan bahsederek e, bunlardan söz etmiş olduk. E, Cohen e, daha önce de konuşmuştuk. Ben, ben daha önce yine kavuşmuş. Yönü tesis etmiş olan Bob Dylan'a hayranlık duyuyor ve Amerika'ya gitmek üzere yola çıktığında ben de Kanada'nın Bob Dylan'ı olmak üzere yola çıkıyorum diyor. Birbirlerinden çok farklı müzikal yörüngelerde hayatlarını sürdürüyorlar. Fakat ikisi de geç yaşlarında halen verimliliklerini korumakta olan iki önemli müzisyen. Ee, bir de haber vermiş olalım aslında bunu söylerken. Leonard e, 82 yaşına girmiş olduğu 2016 senesinde sonbaharda bir albüm daha e, çıkacak. Geçen hafta duyurusu yapıldı. You Want It Darker bir e, albüm. Ve hepsi yeni şarkılardan e, oluşuyor anladığım kadarıyla. Toplam'a bir albüm değil. E, Kore'nin bir önceki albümü çıktığında çatlaktan sızan ışık sona ermiş olduğu için komşularımızın bize açtığı yerde bu programı çalmıştık. Bu albümü de çıktığı zaman zamanlar yaşırken bir mi yoksa yine daha önce yapmış olduğunuz gibi davet aldığınız bir big easy ya da tarva şarkıları zamanı ya da açık şemsiye ben dinledim henüz ona karar vermemekti ama bir şekilde albümün çıktıktan kısa süre sonra e, bu albümü açık radyoda e, çalmak niyetindeyiz bunu da duyulmuş olur. Evet e, bu şekilde Bob Dylan'la Bob Dylan müzikleri ilgili programımıza bir Leonard Cohen parçasıyla bir anmayla e, başlamış olduk fena da olmadı hoş bir parça. Klasik ama bugünkü programımızın da e, epey yekünü bol onu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta anons ettiğimiz üzere e, Dylan zaten bir süredir işte e, müzikal tarzını ve bununla ilişkili personelini değiştirme sürecine girmişti. Ama bu hafta artık bu işin belki de e, mihenk taşlarının belki başlıca mihenk taşı olan Newport Festivali'nden biraz bahsedeceğiz. ...bir yandan da bir önceki albümden... ...Bringing It All Back Home isimli... ...beşinci stüdyo albümünden... ...albüme giremeyen... ...kayıtlara ve bunların çeşitli yorumlarına... ...kulak vereceğiz. Dolu bir programımız var diyebiliriz. Evet... ...Newport... ...1965... ...24 Temmuz'da yapılan... ...Newport Müzik Festivali'nde... Dylan'ın sahneye elektrikli enstrümanlarla çıkması. Aslında bu da ilginç bir şey. Çünkü Newport'tan önce zaten e, Bringing It All Back Home albümüyle zaten kısmen de olsa e, elektrikli enstrümanları geçmişti Dilin. Aslında ondan bir önceki albüme baktığımız zaman Another Side elektrikli enstrümanlar olmasa bile aslında işte öyle tanımlanıyordu albüm, Müzikal tersi yani. tamamen değişmiş ve aslında bu, bu gideceği yere gelmiş. Söz, şarkı sözleri çok büyük bir değişime uğramış ve e, Bob Dylan'ın o şeysi, markası haline gelmiş. E, bir yandan hem e, aslında e, sosyal bir takım eleştirileri e, şey yapmıyor, göz ardı evet. etmiyor ama bir yandan da absurdite, surrealizm, bilinç akımı geldiği gibi vurmak, bu parma ile işaret etme şarkısı denilen hani böyle hedef gösterip eski şey şarkıları, siyasi yöndeki şarkılar onlar bireysel boyuta taşınmış ama hala aslında o parmağı gösteriyor hem de belki de daha bile etkili gösteriyor. O yüzden niye o kadar büyük bir şok oldu bu, bu, bu da bir soru işareti olabilir. Bunların hepsini konuşuruz. Sadece aslında elektrikli enstrümanlarla çıkması veya elektrikli bir set çalması değil. Orada başka şeyler açık ki var. Bunların hepsini konuşuruz ama isterseniz şimdi geçtiğimiz hafta çalamadığımız Spring All Back Home albümüne giremeyen kayıtlardan ama albüm için yapılan kayıtlardan ilkini dinleyelim. Sonra da biraz hem Newport'tan Bağlamından genel olarak bahsederiz festivalin hem de neler olduğuna değiniriz. Hepimiz epey çalıştık çünkü sanıyorum. Evet kulak vereceğimiz parça If you gotta go, go now. to stay all night It ain't that I'm questioning you to take part in any kind of quiz It's just that I haven't got no watching, you keep asking me what time it is, so if you gotta go the door so you got to go Bob Dylan'dan dinledik If You Gotta Go, Go Now ee, Geçen hafta e, Bob Dylan'ın 5. stüdyo albümü olan e, Bringing It All Back Home'u e, çalmayı bitirmiştik e, Bu albümün içindeki 11 şarkıdan e, A yüzündeki 7 şarkı e, akustik e, B, pardon e, elektrizi çalgılarla e, icra edilmiş. Benzimdeki dört şarkıda akustikti ve bu anlamda bir e, geçiş e, albümü. E, bu programda e, bu albüm kaydedilirken kaydedilmiş fakat albüme girememiş. iki parça ve e, bir takım ek parçalara yayar vereceğiz. Birincisi İfidora Do Gornal'dı az önce dinlediğiniz. E, i̇kincisi de birazdan çalacağımız Farewell Angelina. Ee, bu albüm 1965'te çıkmıştı. Aynı sene içinde çıkan e, bir sonraki albüm 6. Highway 61 Revisited e, tamamıyla geçiş döneminin belki sona erdiğini e, gösterecek. İçindeki 9 şarkıdan 9.sı hariç hepsi elektrikli çalgılarla icra edilmiş e, bir albüm. E, bu albümle birlikte e, bu e, Troubadour folk müziği e, Personasını tamamıyla e, Geride bıraktığını e, göreceğiz Bob Dylan'ın e, Bu geçiş dönemindeki En önemli olaylardan Bir tanesi e, Bob Dylan'ın Newport e, Folk Müzik Festivali'nde e, ilk kez izleyicilerinin karşısına e, Yalnız başına e, ağzınız Müzikası Akustik Gitarı değil Arkasında yer alan ve elektrisi çalgılar da çalan e, müzisyen ekibiyle birlikte e, çıkması e, o gün bugündür. O affetmeyen bir hayran kitlesi var. E, bugünün programında biraz e, az önce Altu ile Mahir'in de söylediği gibi e, bundan e, konuşmaya niyetliyiz. Gelecek hafta e, yeni albümle yani Highway 61 Revisited ile programımıza başlıyor olacağız. Evet, az önce e, dinlediğimiz parça If You Gotta Go, Go Now'du. Şimdi bu parçanın ilginç bir e, yorumu var. E, yarı Fransızca, aslında çoğu Fransızca ama e, hani içinde bazı kısımları İngilizce bırakılmış. E, bir Fairport Convention e, yorum var. 69 senesinden e, yanlış hatırlamıyorsam. E, bu yoruma kulak verelim istiyorsanız daha sonra oradan Fevrelanceli'ye gelmeden önce Newport besinesine biraz belki çene yorabiliriz. <Gülüyor> Ama için. Seni bulmak Et si tu la parties pas sans Si tu romps pas si non tu vas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 Evet, hoş bir yorum dinledik. Fairport ya uh, uh, If you gotta go, <gülüyor> İngilizcesiyle, gitmen gerekiyorsa Türkçesiyle şeklinde ilginç bir yorum. Hmm. Ee, bunun Bu parçanın bir de Johnny Hale de yorumu var aslında Fransızca yerine. O Onu pek tavsiye etmiyoruz biz, <gülüyor> dinledik. Bir, bir sonraki hayatımızda diyelim. Yok o da yetmez. <gülüyor> belki iki tane daha hayat olsa belki üçüncüsünde diyelim. Her neyse ee, şimdi Bringing It All Back Home kayıtlarına, albüme giremeyen kayıtları devam etmeden önce biraz Newport'a dönelim. 1965 senesine ve Bob Dylan'ın kariyerine, 1965 senesine damga vurdu demek saçma olur tabii ama folk müzik açısından belki böyle hmm. çok ufak bir parantezde vurdu bir damga var olayın. Vallahi 1960'lar aslında o günden itibaren başladı filan diyen de var. Çok Bazı da. kendini bilmezler tabir <gülüyor> ettiğimiz hayattan ve işte e, siyasi bağlamdan habersiz. Neyse herkes tabi e, kendi çevresinden haberli. E, Newport Festivali nedir? Öncelikle biraz ondan bahsedelim. Newport Festivali e, aslında 1950'lerde Newport Jazz Festivali, Newport kasabasında e, yapılmaya başlayan jazz festivalinin başarısından, e, o modelin başarısından yola çıkarak yine o jazz festivalinin e, organizatörlerinin bir kısmında içinde yer aldığı bir e, folk müzik, halk müziği e, festivali. E, festivalin o günkü haline almasının arkasında e, aslında programın dinleyicisi e, dinleyicilerin aşina olduğunu tahmin ettiğimiz bir isim var. Pete Seeger var. Pete Seeger çok ilginç bir şahsiyet. İşte Woody Guthrie'nin falan e, grup arkadaşı. E, meşhur müzikolog Charles Seeger'ın e, oğlu. İşte Lomax'larla bağlantıları var falan. Yani aslında e, folk aristokrasisinin belki de o dönemdeki en e, hiyerarşide en üst seviyedeki kralı diyebiliriz. <gülüyor> evet öyle bir e, şahsiyet e, aslında sevmesi zor hayran olması kolay kişilerden. Ba Baltalı kral, <gülüyor> baltalı ilah gibi adamında hiç öyle bir şey yokmuş Neyse oraya da geleceğiz. Evet. Ee, Pete Seeger böyle e, çok idealist biri. İşte e, New York eyaletinde Hudson e, nehri kıyılarında bir arazisi var. İşte orada kendi evini yapıyor. Hakikaten kendi evini yapıyor. Yani Harvard mezunu falan birinden bahsediyoruz. Öyle çok e, maddi olarak da... Yani müthiş e, yoksul biri sayılmaz ama adam işte kafasına takıyor işte oturuyor arkadaşlarının falan katkısıyla yıllar üzerinde çadırda yatarak falan kendi evini karısı Toşi ile beraber inşa ediyor. Ee, hala 86 yaşına geldiğinde geçtiğimiz senelerde öyle bir 3-4 sene oluyor yanlış hatırlamıyorsam 86 evet. yaşına geldiğinde hala yol kenarında tek başına işte e, savaşa hayır e, pankartları falan tutan e, bir şahsiyet epey idealist bir kişi. Onun fikri de e, yani folk müziğe kitlelere ulaştırmak üzerinden e, getirdiği fikir de şu. Bütün festivalin aslında e, büyümesinin arkasındaki temel fikir. Diyor ki biz e, tüm katılan sanatçılara, müzisyenlere tek bir ücret verelim. Günlüğü 50 dolar artı yol ve konaklama. Bu isimden bağımsız, şöhretten bağımsız olsun. Bu sayede bir anlamda e, festivale gelen şöhretli isimler... ...asla o şöhret seviyesine ulaşamayacak ama folk müzik için önemli yer teşkil eden... ...daha az popüler türleri icra eden sanatçıları sübvans etmiş olsun. Temel fikir bu. Epey de işe yarıyor. Yani Newport Festivali'nin Newport Festivali olmasının arkasındaki temel fikir... ...aslında bazılarına göre karısı Toşi'den geliyor Pete Sigur yerine. Bu fikir tüm katılımcılara, icracılara aynı ücret veriliyor... Şöhretten bağımsız ve bu sayede e, birkaç tane büyük isim yanında da çok sayıda e, büyük olmayan ama e, hakiki tırnak içinde folk müzik sanatçısının e, bir araya gelmesi sağlanıyor yıllar boyunca. Evet aslında bence çok eceliteryen ve çok güzel bir fikir. Mesela 1959'da e, hiç bilinmeyen bir müzisyen e, olan Cuan Bayer'in de bir şekilde pop e, dünyasında yıldızının parlaması bu Newport Festivali'nde e, sahne almasıyla oluyor. Ben bu açıdan doğrusu Pete's'e hayran olması e, kolay birisi olduğu kadar sevmesi kolay değil de gibi e, görüyorum. Mahir e, 2014 senesinde ölmüştü. Bir de küçük minik bir düzeltme etim Harvard öğrenci olmuş gerçekten ama birinci de ikinci sınıfın sonunda Terk mi? E, çok iltist e, bularak, e, okulu e, bırakmış dolayısıyla hiçbir zaman mezun olmamış e, bir süre Cambridge'de de galiba yaşamışlığı var e, bu civarda çok okudu geçirdiği için sürekli buranın yerel radyolarında da e, söyleşileri dinlemek sesinde bulmak falan mümkün oluyordu öyle bir programda anlattığı bir e, zamandan hatırlıyorum bir düşüne ekleyin, bu Newport e, aslında çok bir kasaba. Rhode Island'a yerleştiğinde, Amerika'nın e, kuzeydoğu kıyısında. E, Rhode Island'ın e, denize doğru e, sivrilmiş bir birkaç burnu var. Onlardan bir tanesinin en ucunda minik bir yer. Böyle olmasına rağmen her sene hem de büyük cadh festivali hem de folk müzik festivaline başlıyoruz. Ev sahipliği yapması aslında e, önemli etkileyici bir şey Son Newport e, Folk Müzik Festivali'de Birkaç hafta önce aslında Yapılmış 22-24 Temmuz 2016'da Seneye de e, Yenisini yapacaklarını söylüyorlar e, Bir de Folk Müzik dışında da başka Janyalardan da insanlara Pop ya da blues Müzikinden de müzisyenlere Ev yaptığını söyleyelim e, zamanında Muddy Waters ya da Howlin Wolf e, ya da Jose Feliciano filan gibi müzikler de sahne almışlar hepsi bu e, Mahirin az önce bahsettiği Egeitaryen e, ödeme sistemini kabul ederek e, bu festivalde konuk olmuşlar evet tabi e, Seeger'ın hani e, yani bir, ben de çok severim Seeger hatta öldüğünde bir yazı da yazmıştım Seeger hakkında ee, ama öte yandan hani sevmesi zor dememizin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu idealizmi ee, birçok idealist insanda gördüğümüz işte örneğin bir iş şarkısı Teksaslı işte işçileri anlatan bir şarkı çaldığında sahneye kütük çıkartıp bir yandan baltayla o kütüğü doğrama falan gibi <gülüyor> ilginç e, <gülüyor> şeyler de e, yaptığını biliyoruz ee, dolayısıyla hani bazı e, pürist olmayan diyelim e, bazı kesimlerinde e, tepkisi olmasa da en azından e, kafasında tabiri caizse biraz tırnak içinde kıl bir adam olarak da yer ettiğini belki böyle bu şekilde söyleyebiliriz. Bu tabi e, benim kendi kişisel fikrim değil. Evet. E, bu Newport'tan, hani biraz arka plandan bahsettikten sonra, Altı senin ekleyeceğim şey var mı buralarda? Yok. Yok. Ne yapalım o zaman bir sonraki <gülüyor> parçaya geçelim mi? Biraz daha spesifik olarak 65 senesinde neler olduğuna gelmeden önce tamam geçelim ee, bir sonraki parçamız yine Bob Dylan'ın e, albüme girmemiş out teklerinden ee, daha sonra Bootleg Series birtevi üçte yayınlanmış 91 yılında Farewell Angelina <gülüyor> I'm being stolen by bandits I must follow the sound The triangle tingles The music plays slow But farewell Angelina The night is on fire And I must go There is no use in talking And there's no need for blame There is nothing to prove Everything still is the same The table stands empty by the edge of the stream But farewell, Angelina The sky's changing colors and I must leave The Jacks and the Queens, they forsake the courtyard Fifty-two gypsies now file past the guard. In the space where the deuce and the ace once ran wild. Farewell, Angelina. The sky is folding. I'll see you after a while. The cross-eyed pirates sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the corporals and neighbors clap and cheer with each blast. But farewell, Angelina. The sky it is trembling and I must leave fast King Kong, little elves, in the rooftops they dance Valentino-type tangos while the heroes clean hands Shut the eyes of the dead Not to embarrass anyone Bow, wow, Angelina The sky's flooding over And I must be gone He flutters from fear When something he doesn't know about Suddenly appears What cannot be imitated Perfect must die While Angelina the sky Flooding over And I must go where it is dry Machine guns are roaring Puppets heave rocks At misunderstood visions And at the faces of clocks Call me any name you like, I will never deny it. But farewell, Angelina, the sky is erupting, and I must go where it is quiet. Bob Dylan, I'm in Farewell Angelina Bob Dylan'ın e, 1965'te yayınlanmış Bringing It All Back Home albümü için kaydedilmiş fakat albüme girememiş iki parçayı çaldığımız ve 1965 senesinde Newport Folk Müzik Festivali'nde Bob Dylan'ın e, başından geçen maceraları anlattığımız ya da anlatacağımız e, programdasınız. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarın yüzüm 94.9 açık adlıdayız, canlı yayındayız. Mahir İlgaz ve Altı Güzellere, İstanbul Sütücüsü'nde, Ben Güven Güzellere, Kendri Cemerke Birleşik Devletleri'nden programı birlikte yapmaktayız. E, Farewell Angelina, e, Fransızca ve İsveçce olarak da yorumlanmış. Aslında çok güzel kabirleri olan bir şarkı. E, bunlara yer veremeyeceğiz, vaktimiz olmadığı için bu pek e, belki en ünlü e, yorumu Joanne Davidson'un yorumudur diyebilirsin. Bunu çalacağız. Fakat ondan önce ben Newport Folk Festival ile ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum. Bu festivalin e, sponsorları arasında e, yer alan en önemli sponsorlardan bir tanesi e, Ben Jerry's Ice Cream. E, ben de Jerry'nin e, Dondurma şirketi ee, Amerika'nın e, en güzel ve belki en iyi bilinen e, dondurma şirketlerinden bir tanesi e, Vermont eyaletinde e, doğmuş büyümüş. İki arkadaş Ben Cohen ve Jerry Greenfield e, tarafından kurulmuş. E, bu iki kişi e, Demokrasi Yurttaşlık aktörü ve genellikle e, iklim destekçisi ve sol hareketlere verdikleri e, destekle bilmiyorlar Folk, e, Newport Folk Festivali'ne de e, bu sebepten e, destek oldukları e, düşünülebilir e, 65 yaşını geçmiş olmalarına rağmen bu iki kişinin e, aktivist olarak hayatlarını sürdürdüklerini de e, burada belirtelim hatta en son e, Nisan ayında Washington D.C.'de yapılan bir protesto e, gösterisinde e, Demokrasi Yanışı isimli e, Bernie Sanders e, taraftarlarının düzenlediği bir e, gösteride e, yer alırken e, polis tarafından e, tutuklanıyorlar. E, 65 yaş için fena bir e, profil e, çizmiyorlar herhalde denedik. E, Belki bundan sonra sıra biraz Portfol Festivali'nden bahsetmeye herhalde geldi. Bob Yıl'ın 1963 ve 64'te hem kendi başına hem Joan Baez'le sahne almıştı bu festivalde. Fakat Atıl Kıyamet 1965'te sahne almasıyla kopuyor. Ben bunu anlatmayın şimdi altıyla mahaya biraz bırakıyorum. Ee, peki ama şu küçük notu da şey yapalım, ee, ekleyelim o zaman. Ben ve Ceri'nin e, kampanyalara katılmaya herhalde bayağı vakti oluyordur. Çünkü Benen Ceri'yi e, Ünülevere'ye satmış durumdalar. Satmıyorlar. Evet. Ee, tahminen evet, iyi bir paraya... şu, şu Yani şeytana satmakla eşdeğer aslında <gülüyor> onda. <gülüyor> Hani, hani öyle demeyelim ama... Yok yok öyle diyebiliriz <gülüyor> net tamam, bir şekilde. Sen... <gülüyor> İsterseniz Ömer Madre'yi bağlayalım o söylesin <gülüyor> size detayları versin. Peki. Evet. E... Newport, Newport'ta ne no oldu? Habire no Newport oldu. diyoruz da ne no, no oldu Newport'ta? Ya şimdi işte bu Pete Seeger'ın az önce bahsettiğimiz modeli epey işe yaradı. 63'te 64'te Güven abinin dediği gibi işte birçok ıı, şöhretli isimin katılması... Iı, Atıyorum Kentakinin işte bilmem e, nere köyünden, nün, bilmem nere kazasından işte 5 e, telli tenör banjo çalan işte bilmem kimin de katılmasına imkan sağladı. isim aklımda yok ama bazı yerlerde 228 tane grup falan çalmış 64'te. Yani öyle bir yere büyümüş. Oo, süper. E, öte yandan bu bir kamplaşma yaratıyor. Yani e, bir yandan folk püristleri, yani halk müziği püristleri sadece işte... E, çok belli, esnek olmayan formlara bağlı kalarak bu halk müziğinin icra edilmesi gerektiğini savunanlar. Öte yandan biraz daha işte şehirli ve yaşça daha genç insanlar arasında kamplaşma oluyor. Ve bu bir şey yaratmaya başlıyor. Yani bir yerden sonra bir gerilim yaratmaya başlıyor. 64'te aslında biraz belirginleşmeye başlıyor bu gerilim ama 65'te çıngar çıkıyor asıl. Ee, çok Başından beri çok uh, dergin geçiyor. İşte bu meşhur uh, Peter Paul ve Mary'nin Mary'si mesela işte 63'teki 64'deki e, komün e, ortamından eser kalmadı falan diyor bir arkadaşına yazdığı mektupta 65'le ilgili. Ee, yine anlatılan meşhur olaylardan biri ünlü müzikolog Alan Lemax'ın oğlu yine ünlü müzikolog Alan Lemax. <gülüyor> ee, Bob Dylan'ın da menajeri olan Albert Grossman'la ile baya yumruk yumruğa kavgalaşıyor. Kavga ediyor. Hmm. Şey, Pete Paul Butterfield band sunumu üzerinden Paul Butterfield bir blues icracısı grubu var. İşte onları sunarken işte bu da blues falan gibisinde ifadeler kullanıyor. Bunun üzerine işte inerken sahneden Albert Grossman geliyor utanmıyor musun müzisyenleri böyle sunmaya diyor. O da sen ağzına bir tane yapıştırayım mı istiyorsun diyor. Bunun üzerine Albert Grossman artık burada yayında söyleyemeyeceğimiz tarzda tarz şeyler söylüyor ve baya iki tane ikisi de iri adam bunların böyle kültür birbirlerine giriyorlar. iyice artmış katılımcı sayısı. Böyle bir düzensizlik organizasyonda bozukluk hakim ama tartışmasız olan bir şey var o da şu. En büyük yıldız Dylan 65'te ve Dylan bekleniyor. Yani hakikaten Dylan'ın çıkması, Dylan'ın icra etmesi bekleniyor. Ee... Buyur Güven abi bir şey söyleyecektin galiba sen. Yok yok hayır. Heh. Devam edebiliriz. Tamam. Ee... Ve Dylan da en sonunda sahneye çıkıyor. Çıkış o çıkış. Evet, Albert Grossman'dan daha ilerleyen haftalarda bahsedeceğiz. Aslında e, çok para düşkünü bir adam. Öyle ki sonunda e, Dylan'la da boğaz boğaza geliyorlar ve e, kendisi e, 59 yaşında öldüğü zaman bir kalp krizinden 1987'de e, Dylan e, cenazesine bile gitmiyor. hani Öyle bir terim vardır. ...cenazeme gelmedi o, ...o aralarında gerçekleşiyor... ...ama henüz daha 65'teyiz... Ee, ...Bob Dylan... ...sahneye çıkıyor ve... E, ...arkasında da... ...bu demin bahsi geçen... E, ...Butterfield Blues Band'in... E, ...grup elemanları var... ...onlarla beraber... ...bol elektrikli gitarlarla... E, ...kendi setine başlıyor... ...aslında ondan da önce... Peter Yarrow yani Peter, Paul and Mary'nin Peter'ı e, Bob Dylan'ı sunmak için sahneye çıkıyor. Diyor ki bayanlar baylar şimdi size sunacağım kişinin çok az bir zamanı var. Bu bu, bu ifadeyi de hiçbir zaman anlayamamışım da. Çünkü, çok az zamanı çünkü diğer sanatçılar birer saat falan çalıyorlar. Sanki Bob Dylan'a üç parça çal gitmi deniyor başta yoksa ancak üç parça da yanıyor. çalacağı söyleyince işte orada bir tartışma olduğu söyleniyor. Ee, bir tepki bekliyor bu arada Peter Jarrow seyirciden ve o tepkiyi yumuşatmak için öyle şeyler söylüyor. Bayağı bir saçma oluyor aslında. Sonrasında da saçma. <gülüyor> Ama sonrasında çok komik çünkü bu ağzındaki sile silesiyle sahneye çıkıp evet. <gülüyor> Bob ne olur gel filan diye Orası hakikaten bambaşka. Ama şimdi ilk gelişinde Bob Dylan elektrikli gitarlarla çepeçevre ve Maggie's Farm çalmaya başlıyor. Gayet de sert bir versiyon çalmaya başlıyor. Birkaç dakika içinde yuhalamalar geliyor arkasından. Daha ilk şarkıyı çalarlarken. Orada olan aslında orada olan... Hemen herkesin değişik bir versiyonu var. O, o gün nasıl geçti diye o, o gece. Ee, ama çoğunlukla deniyor ki seyircilerin üçte biriyle yarısı arasındaki bir kısmı yuhalıyordu. Diğer kısmı çok beğenmiş, alkışlıyordu. Böyle alkışlar, yuhalamalar aynı anda gidiyordu. Böyle bir ortalık karışıyor. Ve bu, bu Bob Dylan ve ekibi e, üç parça çalıyor, e, Megaz Farm çalıyor, arkasından henüz daha yayınlanmamış hatırlatmak istiyorum şeyin Newport'un oluş gecesi 24 Temmuz, e, bir sonraki albümü Bob Dylan'ın e, şey e, Highway 61 One 30 Ağustos'ta yayınlanacak yani daha 35 gün var yayınlanmasına e, henüz yayınlanmamış. ...çarkıyı Like a Rolling Stone'u çalıyor... ...sonra da arkasından... ...It Takes A Lot To Love... ...It Takes A Train To Cry... ...bu üç parçayı çalıyor fakat... ...aşırı şekilde yuhalanma neticesinde... ...sahneyi terk etmek zorunda kalıyor. Aslında yuhalama da... Rivayet muhtelif. Rivayet evet. muhtelif yani bir kısım işte yuhalanmıyordu falan diyenler var... E, kayıtları dinlediğimiz zaman, kayıtlar da bu arada yanıltıcı çünkü daha sonrasında efsaneye biraz belki vücut vermek için kayıtlarla oynanmış. Yani işte bazı yerlerden e, seyirci sesleri alınıp başka yerlere montajlanmış ve hangisinin orijinal olduğu artık pek bilinmiyor. yani Artık pek bilinmiyor değil, bilinmiyor. Evet. Gerçek olan şu var. E, sahnede 17 dakika ama yeterli provayı yapmamış oldukları belli. Çünkü parça aralarında işte e, enstrümanların akort edilmesiyle çok uğraşıyorlar. Birbirleriyle çok konuşuyorlar. E, kötü icralar da Yani megis Farm dışında kötü e, özellikle. Şeyde ses sistemi de son derece kötü. E, olduğu söyleniyor. Evet. Olduğu söyleniyor. Şöyle tarihi bir olay var. E, o sırada işte bir yandan şey yapılırken, parçalar çalınırken Pete Seeger aşırı derecede rahatsız oluyor, mutsuz oluyor. Diyor ki ya o, o, o kadar bunu aldım ki, o kadar şey oldum ki, üzüldüm ki bu elektrikli, distorted, hiçbir sözün anlaşılamadığı bir müzikten elimde bir balta olsa valla şeyi, ceryana ke, vurup keserdim. O Niye? balta efsanesi de nereden çıkıyor? Bu, bu daha sonra eline baltayı aldı, Oo. koşarken önüne çıkıldı falan gibi böyle şey. Şimdi o balta efsanesinin çıkışı da ilginç. İşte bu 17 dakikadaki 3 elektrikli Hı. parçayı çalıyor ve hakikaten senin de söylediğin gibi şok içinde, kovalanmış gibi sahneden iniyor Dylan. Seyircilerin hepsi de bu arada tepki göstermiyor. Yani bir kısmının hoşunu gitmiş bu seyir. Tabii tabii işte seyircinin yarısı yuhalıyor, öbür yarısı alkışlıyor, alkışlıyor şeklinde... E, ama e, gittikten sonra işte gene Peter Yarov çıkıyor şey e, Peter Paul and Mary'den. E, i̇şte e, isterseniz tekrar gelecek Dylan işte zamanı yoktu aslında. Onun suçu değil bu falan filan gibisinden büyük bir şeyler saçmalıyor adamcağız orada. Tamamen böyle kan. <gülüyor> ya ama ağzından ter akıyor ve terlerini siliyor bir yandan. Evet yani bayağı komik görüntüler. çok komik. E, hmm. Ve sonra hakikaten Dylan geliyor tek başına birisinden ödünç aldığı gitarla. Gelmeden önce beklenirken şey diyor, e, yani tepki yükseldikçe seyirciden e, dönüyor. İşte bu meşhur, e, özellikle o zamanki e, daha sonra tabii tüm e, müzisyenlere mal oldu ama caz müzik, e, müzisyenler arasında gitara aks, balta deniyor Hı. o dönemde. Daha sonra artık yayıldı o iyice. E, şey diyor... E, Beklerken insanlar yandan birine dönüp ya işte He, he's going to get his axe man falan diyor. Yani işte baltasını almaya gitti diyor. Yani o <gülüyor> bunun için gitarını almaya gitti diyor. Akustik hmm. gitarını almaya hmm. gidiyor aslında. O böyle o balta efsanesinin çıkışı da o nokta. Aslında işte Pete Seeger'ın daha sonra baltayla ses kablosunu e, kesmeye çalışması falan gibi saçmalıklar oradan çıkıyor. Öyle bir şey yok aslında. Da. Daha sonra Pete Seeger'ın kendisi de vallahi elimde olsa belki de keserdim diyor. Evet, o derece hoşnutsuzmuş. Şey, yorumlar muhtelif. Mesela e, bir ay sonra yayınlanacak albümde de e, Bob Dylan'ın arkasında or ork çalan El Cooper. Ki El Cooper'ın o albümde nasıl çalmaya başladığı çok komik bir hikaye. Onu haftaya umarız ki anlatacağız size. Albüme geçtiğimiz zaman El Cooper başka bir hikaye anlatıyor. Diyor ki. İnsanlar yuhaladı ama bunun sebebi tamamen diğer grupların 45 dakikayla bir saat arasında program yaparken Bob Dylan'a sadece 15 dakika verilmiş olmasıydı. İnsanlar işte para verdik geldik niye bu kadar kısa kesiliyor diye aslında onu yuhaladılar diye bir farklı yorum var. Bir başka yorum Pete Seeger bu kadar müteessir oldu çünkü seyirciler arasında babası Charles de vardı. Ve Charles Seeger o sırada duyma sorunu çektiği için bir duyma cihazı vardı. Bu işte amplifiye edilmiş distorted sesler adamı çok rahatsız etti. Ve çok işte Pete de babasının sıkıntı çektiğini görüp isyan etti filan gibi. Şey, Yorumlar çok... muhtelif. De muhtelif. Gibi. Evet yani sonuçta rivayet muhtelif. Fakat şunun Rahatlıkla söyleyebiliriz. 1965'te Newport festivalindeki izleyicilerin karşısına çıktığından beri Bob Dylan'ın başı kendisini hain suçlayan hayranlarıyla hiçbir zaman barışmamış durumda. Bob Dylan o 1965 sahne alışında ikinci kere sahneye çıkmayı da aslında kabul ediyor ve 2001'e bırakarak tek başına e, ağır müzikası ve e, gitarıyla It's e, solo now David Blue'yu e, akustik şekilde icra ediyor. Ama e, o bile herhalde kendisini e, hain diye damgalayan hayranların e, gönlünü almaya yetmemiş. Bunu daha ileride de konuşuyor olacağız. Çünkü kendisine hain diye bağıranlar da var. Bunun ses kaydı da var. Evet. E, Bob Dylan e, bir iki belgeselde hayranları tarafından Ahnedevken Yuhavanlı'nın nasıl bir şey olduğu hakkında e, da bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla e, bu konuya devam ederiz. Altı programın başında e, aslında müzikal olarak bir değişiklik olsa da e, sosyal şey, sorular sormaktan vazgeçteyemeyiz. Niye bu kadar hain muamelesi etmiyorlar diye sormuştu. Ee, bu konuda da John Byrd'in mesela verdiği bir e, söyleşide söylediği şeyler var. E, bunlardan da bahsedecek zaman olur. Fakat bugün için zamanımız kalmadı. E, hatta Treyles'in de iki şarkı vardı. Bir bir, şey Birini var, atsak var. mı acaba? John Byrd e, yorumlu hmm. diğeri boktavundan. <Gülüyor> Newport Live 1965. Galiba bir kesmek zorundayız. Hangisini kesin? Evet saatlerimiz 21.53. 21, Madem bu kadar Newport'tan bahsettik. Aslında o zaman e, Bob Dylan'ın It's All Over Now Baby Blues'unu belki çalarak da fayda olur. Peki. Peki. Ben son bir kapanış cümlesi, e, yorumu yapmak istiyorum. Şöyle, e, bazı yorumcuların düşündüğünün aksine e, en azından bu... Kitabı yazan Bob Dylan Dead Straight Guide kitabında Nigel Williamson diyor ki Bob Dylan aslında Newport'a böyle folkçularla hesaplaşacağım, yüzleşeceğim, işte döveceğim onları falan böyle düşüncelerle gelmedi. Ve de elektrikli enstrümanlarla yapılan performans da ancak bir akşam evvel aklına geldi. Bir akşam evveline kadar böyle bir düşüncesi de yoktu. Hadi yapalım mı yapalım diye. Zaten biraz da o yüzden e, grup yeterince hazır olmadığı için böyle sürekli şey parça aralarında uzun konuştular. İşte hazırlanmaya çalıştılar vesaire. E, zaten de e, şey grup Paul Butterfield Blues Band... Kendi setini çalmak üzere orada bulunuyordu. Biraz böyle spontane bir şey oldu ama ne olursa olsun 24 Temmuz 1965 Newport gecesi Bob Dylan'ın artık geri dönüşsüz bir şekilde folk müziğe arkasını döndüğü ve elektrikli müziğe geçtiği gecedir. Herhalde böyle bir dönüm noktası. Evet ben de son bir şey söyleyeyim o zaman bu konuyla ilgili. Ee, olay aslında elektrikli müzik, akustik müzik e, olayı da değil. Yani mesela 65'te e, Johnny Hooker e, Gibson elektrik gitarıyla sahneye çıktığında kimse bir laf etmiyor. Veya işte bir sene önce Johnny Cashin gitarası Luther Perkins e, meşhur Telecaster, Köprü Manyeti Tıngırdat nasılı e, parça arasına serpiştiğinde kimse e, kaşın kaldırmıyor. E, aslında 65'te İyice ayuka çıkan mesele pek çokları için folk müziğin ticaretleşmesi. Öyle bir algı var. O oluyor ve eğer 65'te folk'un kralı Seagrass'a da program başına söylediğimiz gibi e, folk'un tartışmasız prensi Dylan'ın elinde elektro gitarı görünce çıldırıyorlar. Sorun biraz da o. E, çünkü bir anlamda o prensi kaybetmiş oluyor o kesim. Ama Dylan'ın kariyeri için e, aldığı tepki son derece olumlu oluyor. E, kendisini pek çok yeni insanla buluşturuyor. E, folk'tan kaybettiği hayranlarına rağmen. Evet, ben de bu konuda John Brazen'in e, düşündüklerini bir başka programda söylemek üzere söz verip aslında çıkışı yapayım. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. John Brazen, Farewell Angelina e, yorumunu YouTube üzerinden e, bulup dinlemek mümkün. Onu bu akşam çalamıyoruz. E, onun yerine e, Dylan'ın bu sahneye geri dönüp e, ak akustik Gitar ve ağız müzikasıyla kendi başına e, icra etti. It's All Over Now, Baby Blue'yu çalarak çıkacağız. E, çıkmadan önce hatırlatalım e, program duyurularımızı Twitter üzerinden e, izlemeniz mümkün. E, Dylan e, altıya Tire Açık Radyo ya da Zamanlar Değişirken etiketleriyle. E, bu hafta teknik masada bize e, tatilden dönmüş olan Selahattin Çolak yardımcı oldu yeniden. Hoş geldin Selahattin ve teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bu haftaki program destekçimiz e, Altul ve benim için çok tanıdık bir isim. Aile Güzellere, annemiz Aile Güzellere ee, kendisine de hem teşekkür ediyor hem sevgilerimizi buradan gönderiyoruz. Ee, gelecek hafta e, Highway 61 Revisited e, albümünü çalmaya başlayacağız. İçinde e, bir sürü müzik eleştirmeninin en önemli Bob Dylan şarkısı Olarak e, Düşündükleri Like Rolling Stone e, Şarkısını barındıran O şarkıyla açılan e, Ve az önce Altun dediği gibi e, Folk müzik personasını tamamıyla Terk ettiğinin e, Göstergesi olan e, bir albüm Gece hafta yeniden bir arada Olana kadar e, herkese güzel bir Hafta gidiyor Bob Dylan'ın It's All Over Now, Baby Blue Newport 1965 canlı icrasıyla çıkıyoruz İyi geceler hoşça kalın. Hoşça kal, Hoşça kalın. Look out, the saints are coming through And it's all over now, baby blue The highway is for gamblers Better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The painter from your... Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. rüzgü. There must be some way out of here, Say the joker to the theme. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere.